Kuran Kur karşısına yatamıyor. Hayağı ettim Kur'an karşısına. Onun üzerine Cenab-ı Allah denmesine müjdi salsanatı veriyor. Halbuki kuran Samittir. Yani Kur'an'ın kağıdıdır ve elfazını tarif eden hurfattir, kalıplardır yani. Asıl müshaf-ı şerif insandır. Yallah-ı O da remiz olduğu için bütün kainatın velârat bin melâ yâbis'in illâ fiddâ bil mübîn buna haber verdiği için Kur'an-ı mübîn Bundan bir anlıyoruz biz şimdi. Ürmeyle tekrar bir kellemiz. dahi onun için bizim Türkler Oğuzda Araplardan çok iyidir. Hiçbir Türk bir anı yere koymaz. Serhoş da koymaz. <gülüyor> Üstüne yatıyor. Üstüne yatıyor. Yani en en fasık bir adam edeb bakımından Kuran evinden dışarı çıkarır. Gördün olduğu için çiğin görürsün adamın. Ama onun dünyayı değil başka. Ben bunu öbürsük yapıyorum diye. Okumuyorum. Bugün burada okuyor diyor. Yani Burak yere koymayı Allah etsin, Öldürler yani. İccalı öldürer adamı. Kur'an yere atsa bir adam koyuyor. Ben kendi canım kenara açtım böyle Kur'an açık koydum. Kaş geldi bana çattı. Abdestli okul abdesti okumu. Niye açıyorsun burada buraya falan diye bana. Caiz ama onlar farkında değiller. Yani ben imanı taşı yırttım ayırıyorum. Kısmadım. Burada okuyor. Alım Kur'an torunu alıyorum başladım. İstün ne diyor?